Nakil, nakil Kürsüsü, kürsüsü, kur ve sünneten sünneten nakil nakil kürsüsü. Kur'an ve, sünneten ve sünneten sünnetten, sünnetten hayata hiyatın. nakil, nakil kürsüsü. Kürsüsü. İnna al-hamdulillah, n ve n ve n ve n billahi min shurur anfusina ve min syyaati a'malina. Men yehdihi Allah, fala muzllala ve men yudlil, fala hadiyla. Ve aşhedu al-la ilahe illallah u-ahdahu Ve abduhu ve billahi min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 Değerli Müslümanlar, hatırlarsanız geçen haftaki hutbemizde uykudan bahsetmiştik ve üç tane uyku adabını zikretmiştik Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bize öğretmiş olduğu. Birinci uyku adabı neydi? Yassıdan önce, yassı namazından önce uyumamak ve yassı namazından sonra konuşmamak. Yani ne dünyevi ne de uhrevi faydası olmayan boş şeyler konuşmamak, erken yatmak. Birinci Adap bu idi. İkincisi cunuplu olunsa bile uykudan önce abdest almak. Üçüncüsü de yatağı, yastığı, yorganı, minderi, battaneyi vesaire silgelemek yapmadan önce. Üç tane Nebi aleyhisselam'dan adab aktarmıştık. İnşallah bu hutbemizde de yine Nebi aleyhisselam'ın bizlere öğretmiş olduğu, bizlere tavsiye etmiş olduğu diğer uyku adabları üzerinde de inşallah durmaya devam edeceğiz. Dördüncü bir uyku adabı da Müslümanlar sağ yan üzerine yatmaktır. Sağ yan üzerine Bizler ikinci adabı aktarırken yani cünüpla olunsa bile abdest almak adabını aktarırken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Bera bin Azib'e yapmış olduğu bir tavsiyeyi aktarmıştık. İşte o tavsiyenin hemen ardından Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bin Azib'e şöyle bir tavsiyesi daha var. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Sonra sağ tarafına doğru yat diyor. Bu Buhari ve Müslüm'le geçen bir hadisti. Yatacağın zaman sağ tarafına doğru yat diyor. Nitekim Müslümanlar Biliyorsunuz istisnalar hariç Nebi Aleyhissalatu vesselam her işinde neyi severdi? Sağı severdi, değil mi Peygamber Aleyhissalatu vesselam? Sağı tercih ederdi, sağdan başlardı. Ve bir de bir hikmet, şöyle bir hikmet zikrediliyor sağ tarafa yatmakla alakalı. Biz önceki hutbemizde şunu söylemiştik ki uyku küçük bir ölümdür, küçük bir vefattır. Ölümün kardeşidir demiştik. Nasıl ki ölmek üzere olan bir kimse Üzerinde uygulanan adaplardan bir tanesi belki biliyorsunuzdur. Sağ tarafına yatırılır böyle. Tam artık kişinin ruhu çıkacağı zaman tam ölmek üzereyken o kişi ne yapılır? Sağ tarafa doğru yatırılır. Nasıl ki böyle yapılıyorsa yine aynı şekilde kişi kabre konulacağı zaman. Kabre konulacağı zaman hep ölümle alakalı şeyler. Kabre konulacağı zaman nasıl kabre konuluyor? Sağ tarafına yatık bir şekilde konuluyor değil mi? Sırtından böyle bir şeyler destekleniyor. Sağ tarafına yatık bir şekilde konuluyor. İşte nasıl ki bak. Ölmek üzere olan kişiye ve ölmüş olan ve kabre konulan kişi nasıl ki sağ tarafına doğru döndürülüyorsa aynı şekilde ölümün kardeşi olduğu için küçük bir ölüm olduğu için bu da böyle olsun. Kişi uyuduğu zaman ne yapsın sağ tarafına doğru yazsın böyle bir hikmet zikrediliyor ta ki böylelikle ölümü hatırlamış olsun. Birazdan kendisine ölüm gelip çatacak atmosferinde olsun. Ölümü hasırlar üzerinde olsun diye yatacak olan kişi. Böyle bir hikmet sikrediyorlar. Bu hikmetten ötürü aleyhissalatü sağ tarafa yatmayı tavsiye etmiştir diyorlar. Tabi bunun yani bir takım faydaları da var. Tıbben ispatlanmış ki sol tarafa yatmak zararlı, sağ tarafa atmak faydalı. Bakın o faydalardan neden inşallah birkaç tanesini bildiklerimi inşallah size aktarayım. Biliyorsunuz kalp sol tarafta. Sen şimdi sol tarafa yattığın zaman... Ne oluyor? Kalp altta kalıyor. Kalp altta kalınca da ne oluyor? Kalp baskı altında kalıyor. Yine aynı şekilde sol akciğer sağ akciğerden daha küçük olduğu için, yani sağ akciğer sol akciğerden daha büyük olduğu için kişi sol tarafa yattığı zaman o büyük olan akciğer sağ akciğeri kalbe yine yüklenme yapıyor, kalbe basınç yapıyor. hani Hem sen sol tarafa yattığı zaman kalp sol tarafta olduğu için kalbe basınç var, hem de sağ akciğer sol akciğerden büyük olduğu için Kalbe daha fazla baskı olduğu için dolayısıyla kalp bundan ne oluyor sol tarafa yatıldığı zaman zarar görüyor. Ama eğer sen sağ tarafa yattığın zaman ise nedir kalp zarar görmüyor bu kalp için daha faydalı bir yatıştır. Yine mesela bir başka bir tecrübeyle sabit olmuş olan faydası şudur ki sağ, sağa yatan kişi Müslümanlar az uyuyor ve daha hızlı uyanabiliyor. Uykusu ağır olmuyor ama sola yatan bir kimse ise uykusu daha ağır oluyor daha çok yatıyor ve hemen kalkamıyor. Sabah namazını kaçırma ihtimali daha da fazla olabiliyor. Gece namazına kalkamama ihtimali daha da fazla oluyor. Çünkü biliyorsunuz kişi sol tarafa yatsana böyle vücut daha rahat oluyor, böyle daha gevşiyor. Daha böyle kişi sol tarafa yatmayı böyle daha çok istiyor. Yani bunu her biriniz bilirseniz böyle daha rahat olduğu için, böyle daha çok gevşediği için uyku ağırlaştığı için işte o yüzden sol tarafa yatan bir kimse daha çok uyuyor ve hemen kalkamıyor, uykusu ağırlaşıyor ama sağ tarafa yattığı zaman ise kişi daha az uyuyor ki az uyumak zaten Faydalı olduğu hepimizin bildiği bir şey yani çok uyumak gerçekten çok zararlı, daha az uyumak daha faydalı. O yüzden sağ tarafa yatıldığı zaman daha az uyummuş oluyor ve hemen de kalkabiliyorsun uykun ağır olmadığı için. Ama sol tarafa yatma durumunda böyle bir şey söz konusu değil. Ve bir başka bakın yani tecrübe de şudur ki mide az bir şey sol tarafa meyilli mide. Az bir şey sol tarafa meyilli olduğu için sen sağ yattığın zaman Yemek mideye daha iyi yerleşiyor ve yediğin şeyler daha güzel bir şekilde hazmedebiliyor, daha güzel bir şekilde sindirim daha rahat oluyor. Çünkü mide bu şekilde ne olmuş oluyor? Yukarıda kalmış oluyor. Sol tarafa biraz meyilli ya. Sen sağ tarafa yattığın zaman mide yukarıda kaldığı için o yüzden daha güzel bir şekilde sindirim söz konusu olabiliyor. Ve mideye de yemekler daha iyi yerleşebiliyor. Ve bu şekilde mide zorlanmamış oluyor. Çünkü yukarıda kalıyor. Ve bir başka mesela faydası da şudur ki nefes borusunun vazifesini kolaylaştırıyor sağa sağ yatmak. Nefes borusunun vazifesini kolaylaştırıyor. Daha rahat nefes alıp vermesini sağlıyor. Ama Müslümanlara bakın şaran yani sol tarafa yatmanın zararlı olduğunu anladıktan sonra... Şunda da bilmek gerekiyor ki şer'an sol tarafa yatmakta bir beyis yok. Yani bunu, bununla alakalı bir nehi yok ama böyle bir zarar olduğu için ve sünnede tabi olmak için sağ tarafa yatmamız icap ediyor. Yeri gelmişken sırt üstü yatmaktan da bahsedelim. Peki sırt üstü yatmak yani dinimize caiz midir? Bununla alakalı bir nehi var mı? Bakın Abdullah bin Zeyd adındaki sahabe radıyallahu anh Nebi aleyhisselatü vesselam'ı mescitte görüyor uyurken ama nasıl peygamberi uyurken görüyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ayağını diğer ayağının üstüne atmış şekilde sırt üstü uyuyarak görüyor Aleyhisselam mescitte. Yani bu da gösteriyor demek ki o zaman sırt üstü yatmakta bir beyis yok. Yani dikkat eden bak bacağını değil, ayağını diğer ayağına atıyor. Bacağını diğer bacağına atmıyor. Ayağını diğer ayağına atarak görüyor. Yani bu da anlıyoruz ki demek ki sırt üstü yatmakta bir beyis yok. Ama ama bu konuda sayı rivayetler var ki Nebi Aleyhisselam şu şekilde bir sırt üstü yatış şeklini ne, nehy ediyor. O da nedir? Bacağı bacağın üstüne atarak yatmaktan Peygamber aleyhisselam sayı rivayetlerden nehyediyor. Bacağı ayağı ayağa üstüne atmak ayrı bir şey yani. Hayattan kastettiğimiz nedir? Caiz olan yani abdeste o yıkamış olduğun yeri kastediyorum ben yani. ama bacağı bacağın üstüne atmak ise nedir? Hadislerden nehyedilmiştir. Niçin? Çünkü o zaman e, izar giyiliyordu, peştamal giyiliyordu. Dolayısıyla öyle bir kimse yani ayağını ayağın üzerine atarak uyudu zaman yani baldır tarafı, avret yeri görüneceği için böyle bir durum olmasın diye Peygamber Selam nehyetmiş. Ama eğer ki bir kimden tabii izarı böyle bol olursa, geniş olursa, uzun olursa ve da adam pantolon giymişse zaten avretin açılması durumu söz konusu olmayacağı için İster dakici sırt üstü yatsın ve bacağına bacağın üstüne atsın o zaman nehi söz konusu olmaz. Nehi ne zaman geçerli? Eğer izar giymişsem, peştemal giymişsem ve o da altını gösteriyorsa attığın zaman o zaman işte Peygamber Aleyhisselam'ın nehi söz konusudur. Ama e, Peygamber selamın tabii ki asıl uyuma şekli bu değildi yani. Az evvel de arttırdığım şekilde Peygamber Aleyhisselam aslen nasıl uyuyordu? Sağ tarafına yatar bir şekilde uyuyordu. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın yani belki de bunu bir defa yapmıştı yani belki peygamber sallallahu aleyhi ve yani. Veya da yani en fazla denilecek burada nedir? Peygamberin sırt üstü yatması çok nadiridir denilebilir. O yüzden yani aslen ne yapılması lazım? Sağ yatılması lazım ve bir de bir de içe tıbbi açıdan baktığımız zaman yine sırt üstü yatması da bir takım zararlar zikrediliyor bakın işin ehli tarafından. Çünkü kişi sırt üstü yattığı zaman bacakların arka kaslarında kasılmaya neden oluyor. Yine açıda sırt üstü yatınca ağız açıldığı için ağızdan solunum oluyor ve bu da eğer ki kış... Kışın olursa nezle ve gribe yol açıyor. Yine aynı şekilde sırt üstü yatınca dil ve küçük dil geriye kaçtığı için nefes borusunu tıkayabiliyor. Önce horlama oluyor, daha önce horlama oluyor ve daha sonra da böyle nefes kesilmeleri. Söz konusu yok. O yüzden tıpkı açıdan bile baktığımız zaman sırt üstü yatmak nedir? Çok sağlıklı değildir. O yüzden Müslümanlar en sağlıklısı nasıl yatmaktır? Sağ tarafa yatmaktır ve bir de bir de yatarken bacakları karnına doğru çekerek yatmaktır. Çok önemli bu. Bu da aynı nedir? Sağlıklı bir yatmanın şeklidir. Nitekim yani Cen'in anne karnında olan bebek nasıl yatıyor? Anne karnında nasıl bulunuyor? O kadar. Demek bacaklarını karna doğru çekerek yatıyor. Bu da gösteriyor ki demek ki yani bacakları karna doğru çekerek yatmak fıtri bir yatış şeklidir. Çünkü bak bebek bile anne karnına nasıl yatıyor? Bacaklarını karnına çekerek yatıyor değil mi? O yüzden sağ tarafa bile bacakları karna doğru çekerek yatmak nedir? En sağlıklı yatış şeklidir. Beşinci bir adam, uyku adamı Müslümanlar sağ eli yanağın altına koymak. Bakın, Hüzeyfe Radyoğlu'ndan diyor ki Kânen Nebiyus Aleyhisselam Geceleyindir uyumak istediği zaman, Peygamber Aleyhisselam geceleyin yatağına gittiği zaman ve da'yedehu tehtekeddi Peygamber, sağ avucunu ne yapardı? Sağ yanağının altına koyardı. Diyoruz ama buradan anlıyoruz ki hem sağ tarafa yatmak hem de ne yapmak? Avucun içini, sağ avucun içini sağ yana koymak. Sağ başının sağ yanağının altına koymak nedir? Sünnettir. Yine altıncı bir adaptır Müslümanlar. Bütün günahlardan tevbe etmek. Yani kişi tam yatacağı sıra kendisinin bir muhasebe, kendisini bir muhasebeye çekmesi gerekiyor. Ben bugün içerisinde bir günah işledim mi? Gıybet ettim mi? Müslüman'a haset besledim mi? Kibirli bir davranışta bulundum mu? Riyakarca bir davranışta bulundum mu? İhlasa, bir davranışta bulundum mu? Harama baktım mı? Bir Müslüman'ın kalbini kırdın, bir Müslüman'a zulmettin mi maddi ve manevi olarak? Bütün bu günahları ne yapacak? Kişi kendi bu şekilde, nefsini hesaba çekerek bütün günahlarını böyle bir gözlem geçirecek. Ve bu şekilde ne kadar günah varsa o şekilde ne yapacak? Tevbe edecek. Bu şekilde yatarsa belki de ölüm sana ne zaman gelecek? uykuda gelebileceği için o yüzden bütün günahlardan tevbe etmekte nedir? Uyku adabından sayılıyor. Ve bir bakın başka bir yedinci adaptı Müslümanlar. Çok önemli bir adaptı gerçekten. Karın üzerine yatmamak. Yüz üstü yatmamak. Bakın bununla alakalı bir takım bilgiler vermek istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu yatış şekline nehyettiğine dair bir takım rivayetler var. Yani bakıyoruz rivayetlere. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçekten bu tür yatış şekline nehyetmediler bir takım rivayetlere. Yüz üstü, karn üstü yatmanın yani doğru olmadığın hatta caiz olmadığını dair bir takım rivayetler gelmiş. Mesela bir rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte karnı üzerine yatan bir tane sahabe görüyor ve onu ayağıyla dürtüyor. Onu kaldırıyor, uyandırıyor ve diyor ki: "Meleke veli hadennu." Bu uykun da ne böyle diyor. Hadihine umatun yakrahu Allahu abu yub veya Allah. Bu Allah'ın kerih gördü. Allah'ın sevmediği bir uykudur veyahut Allah'ın bu zettiği, Allah'ın hoş görmediği bir uykudur diye Alehisselam o sahabiyi karnı üzerine yüzüstü yatmış olan o sahabiyi uyandırıyor ve böyle yatmamasını istiyor. Bir rivayette mesela böyle geçiyor. Başka bir rivayette mesela yine peygamber başka bir sahabeye görüyor. Ayağıyla onu hareketlendiriyor, dürtüyor, kaldırıyor ve diyor ki İneme <gülüyor> heri bu ateş ehlinin cehennemliklerinin yatışıdır diyor. Cehennemlikler böyle yatar diyor. Bir başka bir rivatta diyor ki hiya bagadur azza bu Allah Teala'ya en böyle hoş gelmeyen yatış şeklidir diyor. Bir başka rivatta de... kum <gülüyor> vakûd kalk ve otur bu cehennemlik bir yatıştır diyor bakın. Yani peygamber sen böyle nehileri var baktığımız zaman ama Müslümanlar bununla alakalı gelen Rivayetlere kime alimlerimiz mesela muasir alimlerden Mustafa Abdevi ve çok tanımış olduğumuz Şeyh Süleyman bin Nasır el-Ulvan büyük muhaddis alimlerimizden mesela bu tür alimler bu rivayetlerin zayıf olduğunu söylüyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir yatış şeklinden nehyetmemiştir. Bununla alakalı gelen hadisler zayıftır diyorlar dolayısıyla şer'an yüzüstü yatmakta herhangi bir beis Yoktur diyorlar. Kim alimlerimiz böyle söylüyor ama kim alimler ise mesela Şeyh Ahmed Şakir el-Bayni, Abu Saeed Huyini, el Arnaout gibi böyle muasir alimlerin isimlerini saydım böyle başka diğer alimler ise nebi Aleyhisselam'ın bu ya da şeklinin neyettiğinin sabit olduğunu söylemişler. Yani bu yani bu konudaki bütün rivatların zayıf olmadığını evet bazı rivatlar zayıf ama böyle bütün rivatlar zayıf değil. Bunun sabit olduğunu söylüyorlar ve dolayısıyla bu şekilde yatılmaması Şer'an bunun doğru olmadığını söylüyorlar ve bu alemlerde iki ayrılmışlar. Kim alemler diyorlar ki mekruhtur, kim alemlerde diyorlar ki haramdır. O zaman bakın üç görüş var yani bu konuda. Kimileri caizdir diyorlar, kerahsiz bir şekilde kimileri mekruhtur diyorlar, kimileri ise nedir? Bunun haram olduğunu söyler ama Allahu alem bir sahab daha genelin görüşünedir. Bu tür yatış şeklinin mekruh olduğudur Müslümanlar. Çünkü bu konudaki gelen bütün rivayetlerin zayıf olduğuna kabul etsek bile usul hadise şöyle bir kural vardır ki yani zayıflığı şiddetli olmayan, şiddetli derecede olmayan zayıf hadisler birbirlerini güçlendirip zayıflık derecesinden çıkabiliyorlar. O yüzden yani bu hadisler içerisinde şiddetli olmayan zayıf hadisler de var en az iki tane. Dolayısıyla bunlar birbirine güçlendirip en azından Hasan derecesine çıkıyorlar. Dolayısıyla böyle bir nehin sabit olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve aynı şekilde neden dolayı yani haram değil çünkü bu konuda bu hadislerin bu rivetlerin sayı olduğu ya da zayıf olmadığı kesin olmadığı için o yüzden haram demek Allah'ın pek doğru değil. Ama tabii ki yani yüzüstü yatmasını gerektirecek bir rahatsızlığı adam sahipse tabii ki o zaman ne yapabilir? Yani yüzüstü yatabilir onda herhangi bir beyis yok. ya da uyku esnasında adam farkında olmadan o şekilde yatmıştır. Bunda da evet her, tabii ki kişiye bir günah söz konusu değildir. Ama şunu kabul ediyor ki bütün herkes sıhatsiz bir yatıştır bu hani yüzüstü yatmak, karın üstü yatmak sıhatsiz bir yatış olduğunu bütün herkes kabul ediyor. Evet gerçekten bu tür yazı şeklin gerçekten çok insana rahat geliyor değil mi? Yani i̇nsan böyle daha rahat bir şekilde bu zaman daha rahat, daha hoşuna gidiyor ama zararlı. Çünkü nedir? Bel ve boyun zedelenmesine yol açıyor. Çünkü ben böyle yattığım zaman bele ve boyuna yük biniyor dolayısıyla bel ve boyun zedelenmelerine yol açıyor ve solumayı da zorlaştırıyor. Çünkü göğüs kafesine bir baskı oluyor dolayısıyla solumayı da bu ne oluyor? Zorlaştırıyor. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ لَاَيْ وَلَكُم İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlina. Men yehdihillahu fela mudilleh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ Değerli Müslümanlar yine Aleyhisselam'dan öğrenmiş olduğumuz bir başka uyku adabı da nedir? Uyumadan evvel Allahu Teala'yı zikretmektir. Bakın. Peygamber Efesefam bir hadiste buyuruyor ki Buhari'de geçen hadiste Aişe radıyallahu diyor ki ne bir satarımm Kenva Raşi Kutim Peygamber her gece yatağına gittiği zaman diyor cema'a keffeyhi ne yapardı peygamberarım iki avucunu birleştirirdi fümme nefefe fihime ve daha sonra peygamberem ne yapardı? Şimdi söyleyeceğim şeyleri okumak suret okuduktan sonra o avucuna üflerdi diyor Aleyhisselam. Ama tabii bunu üflemek nasıl? Yani alimler diyorlar ki ya böyle az bir tükürük çıkmak suretiyle hava vermektir ağzından hava vermektir ya da hiç tükürük olmaksızın ağzından hava vermektir. Fark etme, ikisini de yapabiliriz yani bu nefet kelimesini iki şekilde de anlayabiliriz. Fakara Efim ve Peygamber avucunu bu şekilde yaptıktan sonra ne yapıyordu? Okuyordu diyor. O avucunun içinde okuyordu. Neyi okuyordu? İhlas suresini okuyordu. Avudurabili ferak kule avudurabili ferak ve kul okuyordu diyor. Bir defa okudu. İhlas suresi okuduk. Felek suresini okuduk. Nasr suresinden sonra üflerdi Peygamber selam diyor. "Sünme yemsahu bima mastata'a min cesedinden güç getirebildiği kadarıyla ne yapardı o ellerini? Ne yapardı cesedin her tarafına sürerdi." diyor. Yani ilk başta nereden başladı? Yep de u ala ilk başta Kafasından ve yüzünden başlamak suretiyle o mele cesedi ve diğer geri kalan cesedinin ya, diğer kalan yerlerine ne yapardı Peygamber selam Mesederdı diyor Aleyhisselam ve bunu ne kadar yapardı Peygamber? Yaf aludail ke telefemarad bunu üç kere yapardı Peygamber sallam. O zaman demek ki sünnette olan bir şey ki ihmal kesinlikle etmemiz gereken bir şey ki her gece yaptığımızda ne yapıyoruz? İki avucumuzu açıyoruz ve daha sonra iklas felak ve nasıl eden okuyoruz. Bu şekilde okumak suretle ve sonra üflüyoruz biraz tükürüklü ya da hiç tükürüzsüz bir şekilde üflüyoruz. Ve ilk başta başımızdan başlamak suretle bedenimizin artık elimiz neresine kadar yetişiyorsa ayaklarımız, sırtımız vesaire her tarafımıza ne yapıyoruz sürüyoruz ve bunu kaç kere yapıyoruz? Üç kere yapıyoruz. Nerede geçen bir hadis bu? Bukhar'da geçen bir hadis. Yine bakın. Şeytanın Ebu Hureyre ile olan bir diyaloğu var. Belki birçoğunuz bunu biliyorsunuz. Hani Ebu Hureyre işte böyle zekat mallarına, sıfıtır sadaka mallarına böyle bakmakla görevlendirilince işte şeytan böyle geliyor işte. insan suretine girmiş. Oradan böyle bir şeyler kaçırmak istiyor. İşte Ebu Hureyre onu yakalıyor. Bu olay böyle üç kere oluyor. Her neyse biraz kısa biraz uzun. Daha sonra üçünün bakın. Ebu Hureyre'ye şeytan şöyle bir şey öğretiyor. Bakın diyor ki. Yine buharda geçen biri var. İza evayten ila yatağına gittiğin zaman diyor şeytan. Bakın şeytan Ebu Hurere'ye böyle bir şey üretiyor. Yatağına gittiğin zaman fakara ayetel kursi, Ayetel kürsi'yi okuyun. Fe inneke len Allah hafid. Eğer sen ayetel kürsi okudun zaman Allah tarafından daima sana bir hafız, bir koruyucu, bir gözetici olacaktır diyor. Hiç senden asla ayrılmaz diyor. Sen ayetel kürsi'yi oku. Senden asla hiçbir tane Allah tarafından gelen bir hafız, bir koruyucu melek ne yapılır sana gönderilir ve senden hiç ayrılmaz. Ve ne olur? Velayekarebenle keşeytanun hatta tus piyasan sabahlayıncaya kadar ta kalkana kadar sana hiçbir şeyden ne yapamaz, Yakınlaşamaz diyor yani. O yüzden çok önemli bunlar. Yine bakın Ferve bin neufelden gelen bir var. diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalan ila gittiğim zaman diyor ''Söyleyeceğin bir şey öğret bana.'' diyor. Peygamber selam diyor ki ''İkrak قُلْيَيَيَا الْكَافِرُونَ'' ''Kulyeyi el-kâfirun'' el suresini okudu diyor. Kâfirun suresini oku diyor. Çünkü ''Fe innehâ beraatun meneştir'' Çünkü nedir bu? Şirkten beri olmayı ifade eden bir e, şeydir, suredir. Sen bu şekilde şirkten beraatını ilan ederek yattığın zaman belki ölüm gelecek bu şekilde tevhüd üzerine ölmüş olursun diyor. Bu da Tirimiz'de geçen sahih bir hadis. Bakın Tirmiz ve Nesai'de geçen bir rivayette Peygamber selam'ın İsra ve Zümer surelerini okumadan uyumadığı geçiyor dirimize geçen bir rivayette secde ve tebarake surelerini okumadan uyumadığı geçiyor. Dirimize geçen başka bir rivayette İsra, Hadid, Haşr, Saf, Cuma, Tagabun ve A'la surelerini okumadan uyumadığı geçiyor. yani bunlardan sen yani hepsini yapacaksın diye bir şart yok yani. Ben bu sünneti yerine getirmem için şeytanım, şeytandan benim korunmam için sevabı almak için bütün bunların hepsini uygulamam gerekiyor diye bir şey bir şey yok yani. Ne bütçeledirebiliyorsan yani en azından Felak suresini, Nas suresini, İhlas suresini okumak lazım en azından güç edebiliyorsak yani bunu yapabiliyorsak ayetel kürsiyi de okuyalım. Ayetel kürsiyi okumak çok güzel olur ve şimdi aktaracağım şeyi de yapalım. Bakın yani bunu ihmal etmeyelim. O kadar önemli ki. Bakın ...Bukhari ve Müslim'de geçen bir rivayet. Ali radıyallahu anlatıyor. Diyor ki: "Eşim diyor Fatıma diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gitmiştir diyor şeyden dolayı böyle el değirmeninle bir iş yapıyormuş artık eli yaralandığı için eli yorulduğu için artık yani eline gelen bir yani yorgunluktan bir bitkinden, bir acıdan dolayı artık nasıl bir şey geliyorsa bunu Peygamber'e şikayet etmek için Peygamber'e gidiyor çünkü duyuyor ki Peygamber'in yanında bir tane köle gelmiş bir hizmetçi gelmiş ta ki bak ya Resulullah, ey babacım benim elim işte bu işten dolayı ağrıyor bana o hizmetçi ver de bana yardım etsin diye Peygamber'e istemek için gidiyor ama tabi Peygamber'i bulamıyor. Daha sonra Hazreti Ayşe diyor diyor ki babam geldiği zaman bunu anlat Hazreti Fatıma'nın böyle bir isteği var diyor. Neyse Hazreti Peygamber geliyor eve sonra Hazreti Ayşe Peygamber e anlatıyor kızım Fatıma böyle böyle dedi. Daha sonra Peygamber Sezen'in Fatıma radıyallahu anh ve Hazreti Ali'nin evine gidiyor. Tam da onlar yatmak üzerelermiş. Tam onlar yatacaklarken Peygamber Selemm geliyor diyor ki ''Ala mekanikuma'' diyor. Durun yerinize durun hareket etmeyin size bir şeyler konuşacağım diyor. Ve daha sonra Hazreti Ali diyor ki Peygamber geldi benimle hanımın arasında oturdu. ''Ve dedi ki, elâ edullukumâ alâ khayrim mimmâ se'eltumâ.'' Şu istediğiniz şeyden daha hayırlısını size göstereyim bakın. Çok ilginç gerçekten. Bakın Bukhâre ve Müsakecan sayı privat okuyorum. Çok önemli bakın bir şey bu yani. yani bizim hayatımızı kalktıktan sonra geçirdiğimiz, uyku, uykusuz bir şekilde geçirmiş olduğumuz o hayatımızı gerçekten düzene, düzene girmesi konusunda, bütün işlerimizin, ibadetlerimizin düzene girmesi konusunda çok önemli bir reçete bakın. Peygamber İslam diyor ki, Bundan diyoruz daha hayırlısını göstereyim mi diyor? İve akatüme madağciyakuma, ev ateüme ilafıraşikuma. Yani yatağınıza girdiği zaman, girdiğiniz zaman bundan daha hayırlısını size göstereyim mi? Ola nedir? Fəsbiha 33 ve Ahmed 33 ve Kebira 43. 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defada Allahu Ekber diyen diyor. min Bu ''Hizmetçiden sizin için daha hayırlıdır.'' diyor. Şimdi ne alakası var bunun? Hazreti Fatıma diyor ki benim işimin kolay olması, işimi daha rahat yapabilmemişim bana hizmetçi ver.'' diye Peygamber'e gidiyor değil mi Fatıma Aleyhisselam? E Peygamber diyor ki ''Bunu yaparsan hizmetçiden daha hayırlı olur.'' diyor. Ne alakası var? Alemlerimiz burada diyor ki ''İbn-i Teymiy olsun, i̇bn olsun'' daha birçok alemler diyorlar ki ''Yani kişi bunu yaptığı zaman Allah ona bir güç verir. O gün artık hangi iş yapıyorsa, ne iş yapacaksa o işini daha rahat bir şekilde, daha kolay bir şekilde hizmetçi... ...olduğu zamankinden daha böyle daha rahat bir şekilde, daha faydalı bir şekilde işini ne yapabilir, yürütebilir yani. O yüzden bizim günlük hayatında işlerimiz var, ibadetlerimizden sonra normal gündelik iş hayatımızdan değil mi? Evden işe gidiyoruz, işte biz işler yapıyoruz vesaire yani bir şeylerle uğraşıyoruz. İşte bütün o günlük hayatımızdaki işlerin bize kolay gelebilmesi için değil mi? Yanımızdaki bir hizmetçinin, bir adamın bize yardım etmesinden daha kolay bir şekilde işimizi yürütebilmek için... ...Peygamber'in Bukhari ve Müslim'e geçen reçetesi bu işte. O yüzden buna da ne yapmalıyız? Dikkat etmemiz lazım. Ve daha bakın yani uyumadan önce çok zikirler olduğu için bunları burada zikretmek mümkün değil. İmam Nevin'in El Adikar kitabına bakabilirsiniz. Ve de hepinizin bildiği hesun kitabına bakabilirsiniz. O zikirlerden ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Ama en azından bu 33 defa subhanallah, elhamdülillah, 30 defa Allah'a Ekber zikrini yapalım. Ayetler kürsüye yıkalım. En önemlisi de ihlas, felak ve nasöresini okumadan yatmayalım yani. Bu çok önemli. Peki zikretmeden yatan kişi ne olur? Bakın Peygamber Selam ondan da bahsetmiş. Zikretmeden yatan kimsenin halinden de bahsetmiş. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, Evud'a geçen Pesatü Vesselam, Her kimdir diyor Allah'a zikretmeden yatarsa, Felaknas Suresi, İhlas Suresi okumadan yatarsa, yatağa girdi, pat diye yattı, hiçbir şey okumadı, hiç Allah'a zikretmeden yatarsa, kâne Muhakkak diyor, bu onun zikretmemesi kıyamet gününde onun için bir noksanlık, bir üzüntü kaynağı olacaktır diyor kıyamet gününde. Yani sen o zikretmediğin için eyvah keşke zikretseydim de bu kadar sevaba nail olsaydım bak zikretseydim şimdi daha fazla mertebelerim fazla olacaktı ateşten kurtulabilecektim diye. Ona bu noksanlık olur ona bu pişmanlık olarak üzüntü keder olarak ona geri döner diyor aleyhissalatu Bir başka adaptır Müslümanlar uykuda korkulduğu zaman mesela bazen kişi uy uyuduğumuz zaman ne oluyor? korka biliyoruz mesela yani böyle bir anda korkulu bir şekilde kalkabiliyoruz. Peygamber selam bunu da ne yapmıştır bize tavsiyesini vermiştir. Bakın Peygamber diyor ki "İza ya ahadukum sizden biriniz uyukuda korktuğu zaman felyekul şöyle desin diyor. Şu zikri ezberlemek gerekiyor. Euzubikalimatillahi't-tammati. Allahu Teala'nın tam kelimelerine sığınırım. Yani tam olan, nakıslıktan, çelişkiden uzak olan tam olan kelimelerine, indirilmiş olan o kitaplarına Allah'ın veya da Allah'ın sıfatlarına sığınırım. Neyden sığınırım? Min gadabihi ve iqabihi ve şerr <gülüyor> ibadihi ve min ve an yahdurun. Allah'ın gazabından, Allah'ın cezalandırmasından, Allah'ın göklerde ve yerde bulunan kullarının şerrinden ve şeytanların meleyetmesinden, şeytanların vesvese vermesinden ve bana gelip saldırmalarından, bana gelmelerinden Allah'a sığınırım. Allah'ın tam olan kelimelerine sığınırım min ve ve min ve bunu yaparsa diyor Resulullah bakın dilimize geçen Hasan bi hadis asla şeytanlar ne yapamaz ona zarar veremez diyor, kesinlikle. Yani sen korktun, sonra tekrardan yazacaksın bunu söylediğinden sonra şeytanlar asla ne yapmaz, ona zarar veremez diyor. Peki kötü bir rüya görüldüğünde ne yapmak lazım? Kötü mesela bir rüya gördük diyelim, yine korktuk. Peygamber sende diyor ki sizden biriniz diyor böyle, hoşlanmadı bir rüya görür zaman diyor fel yap sokan yeser yine 3 üç defa soluna tükürsün diyor. Üç defa ne yapsın soluna tükürsün, wal sonra ne yapsın tükürdükten sonra Val yesen illallah mina şeytani felazen üç defa şeytanın Allah'ısınızın. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ diye üç defa ne yapsın? şeytandan Allah'a sonra ne yapsın? وَلِيَتَحَوَّلَ عَنْ جَنْ بِاللَّذ۪ي كَانَ alay, hangi tarafta ise o tarafını değiştirsin sağ tarafındayken görmüşsen sol tarafına sol tarafında görmüşsen sağ tarafına dönsün yani yönünü ne yapsın? değişirsin diye Müslüm'le geçen bir rivayete göre ki şeytanın Allah'a üç kere tükürünce şeytan ona asla hiçbir zarar veremez diyor buharda geçen bir rivayette Bakın bir peygamberin daha tavsiyeti var rüyada görüldüğü zaman. Sizden biriniz diyor. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğü zaman. Fel fel yusalli, ne yapsın? Kalksın namaz kılsın diyor. Yani bir kalk kötü bir daha gördüğün zaman bunu da yapabiliriz. Kalkıp iki dekat namaz kılabiliriz. Ve bu rüyasında ne yapmasın? İnsanlardan hiçbir kimseye anlatılmasın. Kötü rüyalar ne yapılmaz? Anlatılmaz değil mi? Güzel rüyalar anlatılır yani. Bakın bu sağlıklı... ...bu sıhhatli uyuma şeklinde şunları da ekleyebiliriz Müslümanlar. Yani sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde uyumak için... Yatım, yatı, ...yattığımız mekana da çok dikkat etmemiz lazım. O mekanın havalandırılmış mekan olması lazım yani böyle boğucu... ...böyle havasız bir yerde uyumamak havalandırılmış mekanda yatarsak o zaman nedir? Uykumuzu daha güzel, daha temiz bir şekilde alabiliriz, daha sıhhatli bir şekilde uyumuş olabiliriz. Ve aynı zamanda yani şuna da dikkat etmek lazım yani yatmış olduğumuz yatağın, yatmış olduğumuz yastığında çok yani... Bizim sağlığımıza yararlı olan bir yatak, bir yastık olması lazım. Yani öyle rastgele yatak, rastgele yastıklı yatmamak lazım. Yani bu da çok önemli gerçekten sıhhatli ve temiz bir uyku için bu da gerçekten çok önemli ve mide dolu bir şekilde uyumamak lazım Müslümanlar. Yani yatmadan önce kesinlikle bir şey yememek lazım yani. Yiyecekse de çok az, san, çok az, san, çok az da çok az bir şey yemen lazım. Çok az yani. O yüzden yani mide dolu yatmamak için Akşam yemeğini erkenden yemek lazım yani. Böyle saat beş buçuk, altı, en fazla de yemek lazım yani. de yediyi geçirmemek lazım kesinlikle yani. O yüzden misafirliklere, insanlara çağırdığımız zaman böyle saat sekizde, saat dokuzda çağırmamak lazım. O zaman yemek vermemek lazım yani. Yoksa mide dolu gider Hem de yemek yeniyor. Sonra da ardından bir çay, pastalar geliyor. Börekler sonra bir de işte çerezler, meyveler falan geliyor. Mide dolu bir şekilde adam gidiyor yani. Sabah namazında çok büyüklüğünde gümbürtüye gidecek yani. O yüzden... Buna da çok dikkat etmemiz lazım. Akşam erkemek lazım ve mümkün olduğunca da az yemek lazım Müslümanlar. Ve Bir de bakın sağlıklı uyku için şu da çok önemli. Aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmak lazım. Yani bir gün 11'de, bir gün 10'da, bir gün saat 1'de, bir gün saat 2'de bak bu çok yanlış bir şey. Yani adamın dengesi tamamen bozulur, tamamen adam alt üst olur yani. O yüzden buna çok dikkat etmek lazım. Aynı saatte yatmak lazım, aynı saatte kalkmak lazım ve kesinlikle Müslümanlar uykuyu 8 saatten fazla uyumamak lazım bak. Hani sekiz saatten fazla uyku uyuduğun zaman gerçekten o gün çok yani dengesizleşirsin yani o günün gerçekten senin için çok sıkıcı olur çok böyle depresyonlu stresli sinirli bir hayat olur yani böyle bedenin gerçekten çok böyle sıkılır daralır bedende bir halsizlik olur. Sekiz saatte kesinlikle geçmemek lazım. Tabi yani kişiden kişiye göre değişiyor kişi mesela çok ağır bir işte çalışıyordur. Ağır bir işte çalıştığı için onun biraz daha fazla uyuması lazım ama kişi çok böyle fazla ağır bir işte çalışmadığı için biraz daha az uyur yani illa bu kadar uyunacak diye bir şey yani söylememek lazım tabii ki ama 8 saate kesinlikle ne yapmamak lazım. Geçirmemek lazım. En güzel ideal 5 saat uyumak veya 6 saat uyumak. Yani bunu geçirmemek lazım. 6 ve 8 saat arasında da uyumak iyidir diyebiliriz yani. Ve bir de bakın uykuyla alakalı şurada çok önemli bir şey ki Müslümanlar kaylule. Hani kaylule de çok önemli. Kaylule İki manaya göre yani birincisi öğle namazından önce öğle namazının girmesine üç saat kala vakit içerisinde de yapılabilir bu diyorlar alimlerimiz. Ya da öğle namazından hemen sonra ya da eğer öğle namazı biraz geç kılınacaksa öğle namazının hemen önce ne yapılması? Yatılması. Buna kaynede dönüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmışlar ve Peygamber sallallahu bunu çok teşvik etmiştir. Çok önemli bir uyguludur bunu gerçekten eğer çok önemli bir işimiz yoksa Müslümanlar kesinlikle ihmal etmemek lazım yani. Çok önemli bakın kallu yani kallu yapanlarımız bilir. Yarım saat bile bakın yazsınız, yarım saatle kallu yapsanız var ya yani o kalktıktan sonra geçireceğiniz o gün gerçekten çok dinç geçireceksiniz, çok enerjik dolu geçireceksiniz. Hafla temizleniyor, zihin tam böyle temizleniyor. Hatta hafızanız daha da kuvvetleşiyor. şu ezberlemiş olduğunuz şeyi daha iyi kafanıza yerleşebiliyor. Beyin gücü yok çok güçleşiyor gerçekten yani. O yüzden o yarım saatlik biri olsa o kallu uykusunu aman aman ihmal etmeyelim. Bakın Müslümanlar bütün bunları ben niye anlattım? Bu uyku adabı, iki hutbeden beri neden uyku adabını anlatıyorum? Ta ki hem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyelerine uyumak suretli sevap alalım. Yani bak peygamber bana böyle emretti. Ben ne yapıyorum? Bunu tabi oluyorum. Bu şekilde sevap elde etmek için hem de sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde uyuyabilmek için. Uykunun, fonksiyonun, özelliğin üzerimize görülebilmesi için bu önemli. İki şeyi, iki şeyi yakalıyoruz. Bakın Müslümanlar uyku gerçekten çok önemli. Yani şu hutbeler gerçekten çok önemli hutbelerdi. Niye? Niye? kişi gerçekten çok sıhhatli. Sağlıklı bir şekilde uyuduğu zaman var ya kalktıktan sonra bütün işleri bakın. ...ibadetleri de ibadetlerin dışındaki bütün işleri yapacağı bütün işleri çok sağlıklı bir şekilde yürüyecektir yani. Çok dengeli bir şekilde onu yapacaktır. Hafızası da sağlam olacaktır. Bedendeki yorgunluk yorgunluğu yoktur. Bitkinliği yoktur ama bunlara bu söylediklerimize tabi olulduğu zaman. Bu söylediklere tabi olulduğu zaman çok böyle kişi dengeli olur ama buna tabi olunmadığı zaman sıhhatsiz bir şekilde uyulduğu zaman Bunlara aykırı şekilde şeyler yapıldı ama o zaman gerçekten o gün çok böyle yani insan dengesiz oluyor. Gerçekten böyle aklında ve bedeninde bir tembelleşme oluyor, beyin gücü düşüyor, hafızasında zayıflama oluyor, dikkati dağılıyor denileni anlayamıyor gerçekten. Söylenilenin okuduğunu anlayamıyor. Akılda böyle bir tembelleşme, bedende bir tembelleşme, bir kırılma söz konusu oluyor. O yüzden bunların olmaması için hayatımızın ibadetlerimizle, ibadetlerimizle de işte böyle çok mutlu, huzurlu bir hayat sürebilmemiz için bu çok önemli bir şey gerçekten. İbadetlerimizden tad alabilmemiz için, huşu alabilmemiz için uyku gerçekten çok önemlidir. Rabbim Celle e bu anlattıklarımıza amel etmeyi nasip ve müyesser kısın inşallah.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 استجب دعاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم طهر قلوبنا من كل امراض القلب اللهم طهر قلوبنا من الرياء ومن الكبر ومن الحسد وغير ذلك يا رب العالمين اللهم نوّر قلوبنا بالاخلاص اللهم نوّر قلوبنا بالتقوى يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا في أمرنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا اللهم عفو عنا يا رب العالمين ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Jaleel, Ya Kebir, Ya Mutaallah. Allahumma unsur el mujahidin, unsur na unsur el عليهم ve alena وثبت ve thbte aqdamana ve على القوم na ve eya hem ala al-qum el kafirin. Ya Rabbi al-ameen. Allahumma alaik be aeda el şerie, Allahumma alaik be aeda din, Allahumma alaik Yahud, Şi'a Ya Allahumme aleike bihim Allahumme demmirhum tedmiran kabira ve'l'anhum la'nan kabiran kabira ya rabbal alamin. Amin. Nakilkursusu. Kur'an Kur ve, ve sünnetten hayata. hayata. Nakilkursusu.com